323, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Übade'ye ikramda bulunması, evet, Sa'd Übade yanında oğlu olduğu halde Hazreti Peygamber'in yanına girdi, selam verip bir tarafa oturmak istediyse de Hazreti Peygamber, şuraya, şuraya, diye işaret ederek onu sağ tarafına oturttu, sonra Hazreti Peygamber iki kere, Ensar'a merhaba, buyurdular, Sa'd oğlunu oturtmamıştı, Hazreti Peygamber ayakta durmakta olan çocuğa, yaklaş, dediler, çocuk yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in ellen, ve ayaklarını öptü, Hazreti Peygamber, ben de ensardanım, onların yavrularındanım, buyurdular, bunun üzerine Sa'd, bize şeref verdiğin gibi Allah da seni şereflendirsin, deyince Hazreti Peygamber, ben size şeref vermezden önce sizi Allah Teala şereflendirmiştir, benden sonra bir takım hoşa gitmeyen kayırmalarla karşı karşıya geleceksiniz, havuzumun yanında bana kavuşuncaya dek sabrediniz, buyurdular.